İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Hepinize merhaba sayın İstik Radio dinleyicileri. Iklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Bugün sizler için çok değerli bir röportajım var özellikle genç ekipler ve genç ekiplere katılmak isteyen arkadaşlarımızın ilgisini çekeceğine düşündüğüm bir röportaj hemen sizlere dinletmek istiyorum. Sosyal iklim, gençlik hakları, çocuk hakları, iklim eylemi, kentlilik hakları ve kadın hakları konusunda çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu. Gayet Hurulsuz Sosyal İklim Derneği'nde yönetim kurulu başkanlığı yapmış ve şimdi de İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı'nda İcra kurulu üyesi. Türkiye, Girişimcilik Vakfı fellowlarından. Fransa'da siyaset bilimi okumuş. Biz Gaye ile Muratpaşa Belediyesi'nin konuğu olarak iklim krizinde yaşamaya dair başlıklı çalıştayda yer alıyorduk ve yaptıklarını anlattığında çok etkilendiğimi hatırlıyorum. İklim için çok çalışıyor. Çok istemiştim konuk olarak alabilmeyi. Hoş geldin Gaye öncelikle. Seni umarım doğru tanıtmışımdır. Eksiklerim varsa sen de kendi, kendini dinleyiciliğe e, anlatmak istersen bir de senden dinleyelim. Hoş geldin tekrar. Çok teşekkür ederim Atlas. Çok sağ ol. E, tanıtımın için de çok teşekkür ederim. Bugün burada konuk olmak benim için de çok mutluluk verici. E, Bahsettiğim gibi aslında aktif olarak Sosyal İklim Derneği'nde yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum. E, 9 yaşından beri. Çocuk, gençlik ve iklim alanlarında çalışmalar yürütüyorum. 24 yaşındayım. Hem Fransa'da hem Türkiye'de siyaset bilimi eğitimi aldım. Ee, çok teşekkür ederim. İlk sorumla başlamak istiyorum. İklim krizi ve çocuklar ilişkisi gerçekten e, bence bizler için büyük bir ara. Hayatlarının daha başında iklim kriziyle başa baş, yani bırakılmış bir çocuk hayatı e, aslında he, hepimiz için bu geçerli. Yani bu çok acı bir durum. Bunun için biz aslında mücadele veriyoruz. Önemli olan çocukların uyum sürecine dahil edilmesi galiba. Ben direkt soruma geçmek istiyorum tabi. İklim krizinde çocuk hakları ne açılardan önemli? Çocukların iklim krizinde en riskli grupta olduğunu biliyoruz. Ailelere burada ne gibi sorumluluklar düşüyor? Tabi, eee ya öncelikle şöyle bahsedebilirim ee, biraz önce de söylediğim gibi ben bu sürece 9 yaşında gönüllü olarak başladım o zaman hani çevre hakkı çocuk hakları çok aslında yakından konuştuğumuz şeylerdi ama çocuğun temiz bir çevrede büyümesi yeterli gözüküyordu fakat o zamandan bu zamanı geçen 15 yılda e, iklim krizinin etkilerini daha da fazla yaşamaya başladık e, senin de söylediğin gibi iklim krizinin e, kırılgan gruplarında çocuklar yer alıyor gençlerle beraber daha sonrasında e, nasıl etkiliyor. Aslında biliyorsunuz gibi sürdürülebilir kalkınma tanımımız var. Gelecek kuşakları kaynaklarından ödün vermeden aslında kalkınmadan bahseden bir düşünce ve e, gün geçtikçe aslında gelecek kuşakların kaynaklarından ödün vererek ilerleyen bir nesil söz konusu. Hı hı. Çocuklar aslında e, kendi e, yani bu sorunun öznesi. Fakat bu sorunu e, çocuklar yaratmıyor. Daha önceki kuşakların e, aldığı kararlar ve faaliyetleri doğrultusunda çocuklar etkileniyor. Ki iklim krizi afet boyutu ilişkisi de var ve bir afet durumunda çocuğun en çok etkilenebileceğini biliyoruz ve çocuğun Aslında hani ben 9 yaşında başladım atlas çok küçük yaşlardan beri gönülde oluyor bizlerin normal eğitim hayatlarından kendi sosyal hayatlarından ödün verip bu konuya dünya liderlerinin karar alıcıların özel sektörün ilgisini çekmeye baş, ilgisini çekmeye çalışıyoruz Aslında katılım hakkıımıza iklim krizine odaklamış durumdayız. Bu da bizim e, enerjimizi alıyor ve duyulmadığımızı da, duyulmaya çalıştığımızı da görüyoruz. Aslında çocukların e, bulunduğu dünyayı hem etkiliyoruz hem de çocukların sesine kulak vermiyoruz. Burada çocukların belli başlıklarda hakları etkileniyor. Çocuğun temiz bir çevrede yaşamaya, en temel hakkı olan yaşam hakkına, e, barınma hakkına, gıdaya erişimine aslında hepsinin iklim krizi doğrudan ve dolaylı etkiliyor. Nasıl derseniz biliyoruz ki bir iklim krizi sebeple biyoçeşitlilik kaybı var. E, bu kayıp hem gıdamızı hem ilaca erişimimizi sağlık hizmetleri erişimimizi etkileyen bir konu ki birçok dolaylı etkili de var. E, çocuklar hem beslenme hem temiz bir çevrede yaşama hatta oyun haklarından bile mahrum oluyorlar temiz bir çevreye sahip olmadıkları için. Tüm çocuk hakları aslında biliyorsunuz ki bir çocuk hakları sözleşmemiz var. Bu çocuk hakları sözleşmesinin içerisinde gördüğümüz birçok madde iklim krizi sebepli çocukların haklarından maruz kalmasına sebep oluyor. Bir de tabii şeyin de dikkat çekmek isterim. Sadece çocukların temel haklarından değil aslında katılım ve korunma haklarından da mahrum oluyor çocuklar. Biraz önce afet ilişkisinden bahsettim. Konunun acil durum kabul edilmeyip önceliklendirilmemesi çocuğun korunma süreçlerinden hatta yaşadığı yerden kopmasına, koruma hizmeti alamamasına sebep oluyor. Ki iklim göçünü, iklim mülteciliği de görüyoruz. Daha da fazla göreceğimizi düşünüyor uzmanlar. Yani kriz diliyle yaklaşmak istemiyorum. Ailelerin çocuklara bu süreci e, en objektif şekilde yansıtması lazım. E, biz de aslında bugün çok güzel bir gün bizim için. Yarın da çünkü bir iklim değişikliği atölyesi yapacağız. Çocuklarla beraber çocuklar bu süreci nasıl hayal ediyorlar? Onu çalışacağız. Orada da ben çok görmek istiyorum. Hani kriz diliyle değil fakat iklim e, krizinin bir gerçeklik olduğunu ve bu gerçeklikle mücadele etmek için yapabileceğimiz en temelden aslında en karmaşa diyeyim, adımları ailelere, çocuklara anlatması gerekiyor. Bir de tabii katılım çok önemli. Çocukların zaten temel haklarından biri katılım hakkı. Çocukların bu alanda yapabilecekleri faaliyetlere katılmaları. İşte Sosyal İklim Derneği, Çocuk ve İklim Alanında bir çalışan dernek. Bizim faaliyetlerimize katılmak olabilir. Belediyelerin kent konseyleri yapıları içerisinde çocuk meclisleri yapıları içerisinde ...çocukların katılımlarını teşvik edebilirler. Ee, ya da başka şehirlerde... ...farklı yapılanmalar var ki bence... Atlas, sen çok iyi bir örneksin. Sosyal medyada bile çocukların nasıl bu sürece katılabileceğine dair ilham oluyorsun birçok çocuğa ve gence. Ee, sizler gibi aslında iklim aktivistlerine takip etmeleri ve bu çağrılara kulak vermeleri, kendileri de belki bir kartona düşüncelerini yazıp dünya liderlerini harekete geçirebilmeleri için gönüllü olmaları çok önemli. Burada şeyden de bahsetmek isterim biraz. Ee, sosyal iklim nasıl yaklaşır bu sürece? Ee, biz aslında yeni bir süreçte kurguluyoruz. Yaşamı koruyorum projesi diye. Geçen sene Biyoçeşitlilik Gençlik Elçileri Programı yapmıştık İzmir'de. Çok keyif almıştık. 40 gençle Biyoçeşitlilik konuştuk 9 ay boyunca. Sağ çalışmaları yaptık. Gençler bunun savunuculuğunu yaptılar İzmir'de. Şimdi o gençler akranlarıyla beraber çocuklarla beraber çalışacaklar ve çocuklar artık Biyoçeşitlilik Elçisi olacak yeni projemizde ve kanal alıcıları aslında özellikle yerel seçim öncesi kurguluyoruz. Kanal alıcılara diyecekler ki ben şehrimde iklim kriziyle alakalı, Biyoçeşitlilik kaybıyla alakalı bu gibi somut adımlar atılmasını istiyorum. Karın harekete geçirmek için faaliyetlerde bulunacaklar. Çocukların tasarladığı ve liderliğini yürüttüğü süreçler hem çok etkileyici olabilir. Kendi şehirlerinde olmasalar da kendi şehirlerinde olan uygulamalarda da katılarak güçlenebilirler diyebilirim ben azıca sana. Süper çok teşekkürler. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. E, belediyel, e, belediyelerle çalışmak konusuyla alakalı aslında e, bu e, belediyelerle çalışıyorsunuz aslında hani gördüğüm kadarıyla e, oldukça da büyük bir ağ var e, a, bir, oldukça büyük bir ağ söz konusu e, bu gençler Hı -hı. ve yönetimler arasında e, benim programı daha çok gençlerin de dinlediğini düşünürsek belki sosyal iklim gönüllüsü olarak kayıt olmak İsteyenlere de cevap olması için nasıl gönüllü olunur ve neler yapıyorsunuz? Bunu da duymak istiyoruz. Tabii yani Sosyal İklim Derneği aslında sondan başlayayım. Sosyal i̇klim Derneği ne yapar? Aslında senin de ilk başta söylediğim gibi bizim üç çalışma alanımız var. Çocuk katılımı, gençlik katılımı ve iklim krizine mücadele. Yani iklim eylemi dediğimiz konu. Biz bu üç konuyu kesişimsel de çalışıyoruz. Yani çocuk ve iklim krizi, gençlik ve iklim krizi ya da sadece gençlik katılımı gibi. Eğer siz de hani bu üç konudan birinde ilgileniyorsanız Sosyal İklim Derneği'ne dahil olabilirsiniz. Bizim çocuk kısmımızda 10 yaştan itibaren biz derneği kabul ediyoruz ve 15 yaşına kadar çocuk ekibine dahil oluyorsunuz. 15-18 bir geçiş yaşı olduğu için biz aslında onu hem genç hem çocuk gönüllü olarak tanımlıyoruz. Orada bir kesişim kümesi. Ne dahil, dahil olabiliyorsunuz. 18 yaşından büyükler de 35 yaşına kadar gençlik alanında bizlerle çalışabiliyor. Ne yapıyorlar dahil oldukları zaman? Bir çocuk grubumuz var. Çocuklar için söylüyorum. Çocuk yürütme kurulu belirliyoruz her sene içerisinden ve aylık tematik çalışmalar yapıyoruz. Bu hem iklim ile alakalı olabilir, hem toplumsal cinsiyet eşitliği olabilir, sosyal gelişimcilik olabilir. Her ay çocuklar bir tema belirliyorlar bizim çalışma alanlarımızın kesişimleri üzerinde ve biz bu alanlarda eğitim içerikleri, atölye çalışmaları aktandan aklına anlatım gibi etkinlikler yapıyoruz. Hem çevrim içi yapmaya çalışıyoruz tüm çocukların katılabilmesi için. Hem de böyle yüz yüze İzmir'de, İstanbul'da atölyeler yapıyoruz. Ee, çocuk alanımız böyle işliyor. Gençlik alanında ise gençliğin katılımı ve gençliğin iklim krizine katılımı gibi iki alt başlığımız var. Gençliğin katılımında aslında... Ee, Diğer paydaşlarla beraber işte NDI Türkiye Medya Araştırmaları Derneği, Daktilo 1984'te gençliğin yüzleri üzere bir program yürütüyoruz. Orada gençler meselelerini tartıştıkları, çözüm önerileri aradıkları sekiz ilde gençlik forumları yaparak aslında siyasetçileri, karın alıcıları harekete geçirmeye çalıştığımız bir kısım var. Bir de tabii gençliğin iklime katılma aslında bence bugünkü kitlenin de merak edebileceği konu bu. Bizim e, tematik iklim erçiliği programlarımız var. İşte kadın iklim elçiliği programı var. E, gençlik iklim elçileri programı var ve aynı zamanda biyoçeşitlilik erçileri programı var. Burada e, farklı içerikler alıyorsunuz kesişim konusunda ve çalıştığımız o programın ortağın içerisinde bir karar alma mekanizması kurulabiliyor. Şöyle örnek vereyim. İşte Konak Belediyesi ile beraber Yerel iklim Gençlik Elçileri programını yaptık. Gençler eğitim atölye çalışmalarına katıldılar. İklim ve enerji simülasyonları uyguladık. Bir Karar alıcı nasıl e, karar alır? Nelere dikkat eder? Biz gençler daha iyi iklim savunuculuğu yapmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bunun gibi simülasyon çalışmaları yaptık ve sonrasında belediyenin içerisinde bir genç meclisi kurduk. Bu yapıda aslında ilk defa kurulan bir yapı. Çünkü hem bir gençlik katılım mekanizması hem bir iklim katılım mekanizması ve bunun kesişiminde bir yerel yönetim içerisinde çalışıyorlar. Bu ne yapar diye merak ederseniz aslında belediye iklim kriziyle mücadele konusunda karar alırken gençlerin düşünce lerini Dinliyor Ve buna göre gençlerle beraber karar alıyor. Ve hayata geçerken aslında bence en önemli kısmı eylem. Hayata geçerken de gençlerle beraber yapıyor. Burada tam bir aslında katılım mekanizması kurguluyoruz. Ya da şöyle bir konsept var programda. Yerelin iklimi diye bir projeden de bahsetmek isterim. Burada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi ile çalıştık. Aslında Atlas'ta da yollarımız öyle kesmişti başında bahsettiği gibi. Gençler 3 günlük iklim maratonlarına katıldılar. Biz belli temel içerikler sunduk gençlere sonrasında atölye çalışmaları yaptık ve üçüncü gün belediye yetkilileriyle gençler beraber masaya oturdular ve genç iklim planı hazırladılar belediyeler için. Yani bu ne demek? senin belediye stratejinde çevre ve iklim krizi odaklı bu bu bu başlıklar var. Gençler burada şunun gibi çözüm önerileri sunabilir ve harekete geçebilir. Şu an Eskişehir'de aktif bir yapılanmamız var. Kendi projelerini hayata geçirdiler. Projenin en başında onlarla çalıştığımız için. İstanbul bu kararları kendi stratejisinin içerisine e, dahil etti. Muratpaşa'da ise direkt bir genç iklim gönülleri takımı oluştu ve onlar da düzenli olarak toplanıyorlar ve Atlas'la tanıştığımız iklim etkinliğinde de ortaya atölye çalış farklı etkinlikler sundular. Aslında böyle yerelde canlandırmalar yapıyoruz e, diyebilirim. İklim eylemi kısmında da son olarak şeyi anlatmak isterim. E, aktörlerin, iklim krizinde mücadelede görev alabilecek aktörlerin bir araya geldiği yapılar... ...bizim için çok kıymetli. Bu yüzden 2020 Ocak ayında bir ağ kurduk Kıyayge İklim diye. bu ağ içerisinde belediye temsilcileri, STK temsilcileri aktivistler, genç aktivistler ve akademisyenler yer alabiliyorlar. Ve biz KFİG'de bilgi üretmeye ve kampanyalar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sene bu ağ Akdeniz, Akdeniz'den Antalya, Adana ve Mersin'e dahil olacak da ağımız genişleyecek ve her ilde bir tür çalıştığı yapacağız. Ve bunların üzerine bir tür eylem planı yazılacak. Yaklaşık Mart ayında sosyaliklim.org'dan bunu sunuyor olacağız. Ee, ve Sonrasında da seçim öncesi aslında milletvekili adaylarına e, türler için harekete geç projemiz adı. Milletvekillerine de türler için harekete geçeceğiz. Peki çocuklar, gençler e, ve diğer aktörler bize nasıl dahil oluyor? Bu projelere proje gönüllüsü olarak başvurabilirsiniz. Açık çağrılara çıkıyoruz sosyal medyada ya da... Benim çok hoşuma gitti sosyal Ben her şeye gelmek isterim derseniz bize mail atabilirsiniz. Veya web sitemizde bir gönüllü formumuz var. Onu doldurarak bizlere dahil olabilirsiniz. Biz hızlı bir oryantasyon yapıp dernek içerisinde sizleri dahil etmeye çalışıyoruz. Ya da bir kurumunuz varsa hali içinde bulunduğunuz işbirliği kanallarına da açığız. E, o yüzden her, istediğiniz şekilde bizlere ulaşabilirsiniz. Özellikle türler için hareket, harekete geç bizim illerinden birinde yaşıyorsanız, Kıya Ege'de veya Akdeniz'de bulunan Antalya, Adana, Mersin'de yaşıyorsanız e, il çalıştaylarımıza gelmeniz de bizi ayrıca mutlu eder diyebilirim Atlaz. Süper. Duydunuz artık. Siz de katılabilirsiniz e, bu ekibe ve e, katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi bence iklim krizi konusunda e, çalışmalar yapmak isteyecek ve fark yaratmayı amaçlayan bireylerin e, katılması için şahane ve çok geniş çaplı çalışmalarınız var. Bugün konuğum olduğu için çok teşekkür ediyorum. Gaye tüm yaptıklarınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğum Gaye Turul Öz ile Sosyal İklim Derneği'ni konuşma fırsatımız oldu. Programım burada sona eriyor. Haftaya Cuma günü tekrar saat 14'te burada olacağım. Görüşene dek kendinize ve gezegenimize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.